أمنهما رجالا كثيرا وإنساءا واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عاموا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويصلح لكم ظروبكم وما يطع الله ورسوله فقد شاز جزا عظيما أما بعد فإن أصفق الحديث كتاب الله وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ اِنَّاةٍ Şehriler, Arkadaşlar, şeyhül İslam, Muhammed İbn Abdül Vahhab'ın Tevhid adlı Risalesinin şerhine mutat olduğu üzere devam etmekteyiz. Geçen hafta şer ettiğimiz bab neydi asan? Bu babın evet. ismi yoktu diyemiyoruz. Bu babın ismi yani bab başlığı ay, neydi ayet? Ay, ay, baş. Ayet koymuştu elif rahimallah. Neyi bu ayet? Ne diyor ayette? Arapçasındaki sırasında. ayetler ne diyor? Ayşü ma la yâhlûk şe'ân ve hûn yâhlûkun. Ne buyuruyor allah Teala? ''Eyüşrikûne ma la yehlugu şey'en ve hum yukhlakûn'' ''Eyüşrikûne ma la yehlugu şey'en ve hum yukhlakûn'' Kim söyleyecek bunun manasını, bu ayetin manasını? Evet. Hiçbir şey yaratamayan şeyleri mi kendilerinin Allah'a orta koşulur. Evet, hiçbir şey yaratamayan, yaratma gücü yetmeyen, haçı zatında kendileri dahi mahluk olan, yaratılmış olan şeyleri mi? insanlar Allah'a ne yapıyorlar? Ortak koşuyorlar. Bu hafta dikkat ederseniz Muallif Rahimahullah Geçen haftaki babımızda Muallif Rahimahullah Daha çok daha çok insanların insanların salih kimseleri evliyaları peygamberleri aracılar edinerek Onlara ibadetle yönelerek, teveccüh ederek Allah'a ortak koşmasını ifade eden, açıklayan bir baktı bu bak. Ki daha sonraki zikretmiş olduğumuz delillerde de bunu görüyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Vesselam Uhud Savaşı'nda o zaman müşrik olan henüz Müslüman olmamış kimselere lanet ettiğini ve kul lanet etmesinden dolayı da Allah Teala'nın bir ayet indirdiğini, bu ayette de Allah Teala'nın <gülüyor> neysele kemin emri yani şeyi un. Bu islenin ilgilendiren bir iş değildir. Bu sana ayet senin mülkiyetinde olan bir iş değildir diyerek Allah Teala Peygamberini ikaz etmişti. Demiştik ki bu hadiste de ne var? Nebi Aleyhisselatü Vesselam dahi peygamberlerin efendisi, insanların efendisi en eftel olmasına rağmen, olmasına binaen Allah Ta'ala ona ne diyor? لَيْسَ لَكَ مِنَّ الْاَمْرِ شَيْءٍ Senin konuyla ilgili, senin bununla ilgili bir söz söyleme haksına sahip değilsin. Yani sonuçta sen de bir kulsun, beşersin, benim kime hidayet edeceğimi kimi dalalet edeceğimi dilemezsin. Vezira dediğimiz gibi aleyhisselatü vesselamın isimleriyle dalet ettiği o üç kimse daha sonradan <gülüyor> hidayet bulup Allah tarafından hidayet edilip Müslüman olmuş kimseler. Bu hafta ise yine geçen haftaki gibi bak başlığı olarak ayet zikretmiş. Bak başlığı olarak bir ayet yer vermiş. Bu hafta zikredilenler bu hafta zikredilenler melekler. Yani Allah'ın bırakılıp da, Allah'ın bırakılıp da ortak koşuluğu, ortak edinildiği şeyler kimler? Melekler. Bununla ilgili ne yapmış? Muallif Rahimahullah bizlere deliller zikredip sunmuş. Geçen haftanın dışında burada daha hususi olarak meleklere ne var? Meleklere işaret var. Yani melekler dahi Allah katında ona en yakın olan mahlukat olmasına rağmen onu en iyi mahluk olmasına rağmen meleklerin dahi Allah Teala bir şey emrettiğinde Allah Teala'nın konuştuğunda bir buyruk bir buyruk bir ferman verdiğinde nasıl korktuklarını, nasıl kendinden geçtiklerini, nasıl bayıldıklarını ifade eden deliller zikretmiş ki buradan da ey insan sen şunu anla Allah-u Teala'ya bu kadar yakın olan melekler dahi Allah katında ne derler? Kuldurlar. <gülüyor> onlar nedir? Allah'ın yarattığı bir yer, mahlukattır. Ve Allah-u Teala'dan ne yaparlar? Korkanlar. Korkarlar. Ondan dolayı ne diyor Allah-u Teala? Melekler hakkında, yekâfûne rabbehum min fevqihim. Onlar yukarılarından, yukarılarındaki Rablerinden ne yaparlar? Korkanlar. Korkarlar. Ve yaf'alûne ma yu'merûn ve onlar yaf'alûn ma yu'merûn kendilerine emrolunu yaparlar. Yaparlar. Yani melekler bu çeşit bir mahluk, evrulmuş olan mahluklardan bir tür, bir çeşit Allah Teala'ya çok yakın olarak, e, çok yakın olan Baba. yaratıklar ve Allah Teala'dan çok korkarlar. Allah Teala bu ki emin kahşetiği ve hem min haşiyetih müşfikun onlar Rabblerine duyduğu haşiyetten huşudan aşırı saygıdan dolayı dediler korku içindediler emanetler yani böyle yaratılmış bir alem bunların sayısını Allah'tan başka kimse bilmez ama ya'lemu junud rabbika illa hu ve ma ya'lemu junud rabbika illa hu ne diyor Allah Teala Allah'ın ordusunu Allah'ın ordularını Allah'tan başka, kendisinden başka kimse bilemez. bilemez. Sayı olarak, adet olarak ve aynı şekilde görevleri olarak Allah'tan başka bunları ne yapamaz, bu alemi tanıyamaz, bilemez. İşte insanlardan bazıları da var ki ne yapmışlar bu melekleri? Allah'a eş koşmuşlar, ortak koşmuşlar. Zira kıyamet gününde Allah-u Teala diyor ki allah Teala bütün insanları ve insanların Allah'a ortak edildikleri melekleri bir araya toplayacak. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَ Sonra Allah-u Teala meleklere diyecek ki اَهَاُولَٰئِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ اَهَاُولَٰئِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Bu İnsanlar size mi ibadet ediyordu? Çünkü insanların böyle bir iddiası vardı ibadet iken. Evet gerçekten yarışında o insanlar gelmiş ki meleklere ne yapmışlar? <gülüyor> i̇badet etmişler. Diyecek ki melekler قَالُوا سُبْ Allahu Subhanak. Fakat ederseniz bu tür, bu tarz ayetlerde Kendilerine sorulan tevhid ehli yani Allah'a ortak koşulan, kendilerinden izinsiz bir şekilde, kendilerinin razı olmadığı bir şekilde Allah'a ortak koşulan kimseler, zatlar, salihler kendilerine böyle bir soru sorulduğunda ne kıyamet gününde ne diyecekler? Subhanak. Seni, tenzih ederiz. tenzih ederiz. Yani biz insanlara böyle bir şey ne yapmadık, emretmedik. En tevalli Yunan Sen, bizim veriğimiz sensin. Onlar değil. Belkânu yabudun cin'' O insanlar bizatihi, bir de ibadet ediyorlardı. Cinlere. ibadet ediyorlardı, Şeytanlara ibadet ediyorlardı. Neden? Çünkü cinler ve şeytanlar insanlara vahiy ediyordu. İnsanlara sözü süslüyorlardı, fısıldıyorlardı vesvese veriyorlardı ki, cin melekler ne yapsınlar? ibadet etsinler. Bu itibarla insanlar onların, cinlerin, şeytanların sözlerini dinledikleri için ne yapmış oldular? Onlara ibadet etmiş oldular. اَكْتَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ Onların çoğu aslında cinlere iman etmekteydi. Cinlere, şeytanlara iman etmekteydi. Yani meleklerin bu işte bir dahli, bu işte yani insanların kendilerini onları Allah'a ortak edinmelerinde, ortak koşmalarında bir dahli, bir e, bilgisi, bir e, katkısı, katkısı bu konuyla ilgili yaptıkları hiçbir şey yok Onlar Allah Allah'ın dediği gibi kıyamet gününde diyecekler ki Ente min Biz seni tenzih ederiz. Biz böyle bir şey emretmedik. Hatta biz böyle bir şey istemedik. Bizim velimiz, dostumuz sensin. Onlar değil. Bu melekler yani gerçekten öyle bir âlem ki, Allah-u Teala bunları öyle bir şekilde yaratmış ki bunlar kendi aralarında farklılık arzetmesine rağmen, farklı farklı olmalarına rağmen büyük yaratıklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hani diyor ya, Cebrail'i iki defa gördüm kendi suretinde ne yapmıştı diyor? Ufuku <gülüyor> taklamıştı. ve kaç tane kanadı vardı diyor? 600 <gülüyor> tane kanadı vardı. E Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bana diyor, arşı taşıyan meleklerden bahsetmem, bahsetmem konusunda bana bir izin var, var. Yani bu konuda Allah bana izin verdi. Sizlere arşı taşıyan meleklerle ilgili ne yapmam konusunda, bahsetmem konusunda, bilgi vermem konusunda bir izin verdi diyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, o arşı taşıyan meleklerden bir tanesinin, kulak memesiyle diyor, omuzu arasındaki mesafe kaç yıldır? 500 yıl. 700 yıldır. 700 yıldır diyor. Yani o meleğin, tabi kulağını bilmiyoruz nasıl bir kulağı var, nasıl bir kulak memesi var. O kulak memesiyle omuzu arasındaki mesafe ne kadar? 700 yıl. Yani bu kadar azametli, bu kadar büyük, insan aklının tasavvur edemeyeceği, insan aklının düşünülüp anlayabileceği Büyüklükte, azamette olan neler bunlar? Hı, Varlıklar, Allah-u yarattığı yaratıklar. allah Teala'ya o kadar yakınlar. Allah-u Teala'nın يَفْعَلُونَ مَا يُمَرُونَ Allah tarafından emredin, emru olunan her şeyi tamır tamırı eksiksiz yapmaktalar? Yani, yapmaktalar, yerine getirmektalar. Ama buna rağmen Allah-u Teala buyuruyor ki, ki müellif rahimahullah da bu bafta bu başlıkta, kitabın bu bölümünde bize başlık atmayıp direkt ne yapmış o ayeti konuyla ilgili ayeti zikretmiş diyor ki Allah bala hatta hatta hatta fuziya an kulu onların kalplerinden korku giderildiğinde onların kalplerinden korku giderildiğinde kalu mada kalarabukum birbirlerine rabbimiz ne buyurdu diye sorarlar kalun <gülüyor> hak ve sonra cevap olarak da derler ki hak buyurdu. Doğru olanı buyurdu. وَوَوَ الْعَلِيُّ Kebir. O ki Allah ki el-alidir. Her şeyin üstündedir. Her şeyden üstündür. Kebir, Her şeyden büyüktür. Dikkat ederseniz Allah'a bu ayette meleklerin ismini isim olarak ne yapmıyor? Zikretmiyor. Yani buradaki e, zikrol, zikrolunanların melekler olduğunu bizler nereden anlıyoruz? Yani burada kalplerinden korku giderildiğinde, kalplerinden korku çıktığında, birbirlerine Rabbimiz ne buyurdu diye soranlardan kastın, bunların melekler olduğunu nereden söylüyoruz? Hadisten. Hadisten söylüyoruz ki, müellif rahimahullah bu hadisi bu ayetin peşinde hemen ne yapacak bize? Zikredecek. Ve bu ayetin tefsiri de nedir? Budur. Tek tefsiri ve tek doğru olan de, Budur. Kalplerinden korku giderilenler kimlerdir? Melekler. Meleklerdir. Bazı tefsir alimleri bu ayetten maksadın bu ayetten maksadın insanlar olduğunu, kıyamet gününde, mahşer gününde insanlar olduğunu söyleseler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayete yapmış olduğu tefsir her zaman için başka birisinin yapmış olduğu tefsirden mukaddemdir, ondan üstündür, ondan önce ne yapılır, kabul edilir. Dikkat ederseniz burada ne var? Meleklerin kalbinde bir korku var. Meleklerin kalbine korku girmiş ve bu korku daha sonradan ne yapılmış? Kalplerinden giderilmiş, alınmış, çıkarılmış. Tabii bu korku sebebiyle düştükleri dehşet sebebiyle zaten feza kelimesi Arapça diyor ki alimler feza kelimesi uzun süreli olmayan kısa süreli korkuya denir. Hatta idare fuziya yani kısa süreli, devamlı olmayan korkuya feza denir. Bu korku sebebiyle onlar hadise gelecek biraz sonra öyle bir hal alıyorlar ki Rablerinin ne buyurduğunu, Rablerinin ne söylediğini duymuyorlar. Duyacak durumda değiller. Secdeye kapanıyorlar. Bir şeyi idrak edemiyorlar. Sonra ki hadise geldiği üzere ilk kafasını kaldıran kim oluyor? Cibril. Cibril aleyhisselam oluyor. Cebrail oluyor. Ve sonra birbirlerine sorduklarında diyorlar Rabbiniz ne buyurdu? Rabbimiz hak olanı buyurdu. Doğru olan, batıl olmayan bir emir buyurdu diyerek e, Rablerini ne yapıyorlar? Ölüyorlar, sena ediyorlar. Yani bu Allah'a yakınlaştırılmış, Allah'a, Ta'la'ya yakın olan bu varlık Allah bir şey emrettiği zaman, bir buyruk buyurduğu zaman onları öyle bir hal oluyor, öyle bir korkuyorlar ki korkudan dolayı kendilerinden geçiyorlar. Yani buradan bizim anlamamız gereken ne? Bizim buradan anlamamız gereken Rabbi katında bu makamda olan, Rablerine bu kadar yakınlaştırılmış olan bu varlıklar Rablerinden bu şekilde korkuyorlarsa eğer nasıl olur da insanlardan bazıları yalnızca Allah'a yapılması gereken ibadetleri Allah katında Allah'tan bu kadar korkan bir varlığa yaparlar. Onlara yönelirler. Kalpleriyle, dualarıyla, sözleriyle onlardan Meda tomar yardım isterler. Onlar dahi rabbleri katında ne durumdalar? Bu şekilde zelil durumdalar, alçak durumdalar, rabbleri katında hepsi birer ney? Kul. Kıyamet gününde hesaba çekilecek kullardan, kullardan bir grup bunlar. Kıyamet gününde Allah onlara hitap edecek. Soracak: Bu insanlar size ibadet ediyor, dinleyecek bir varlık. Allah, daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Dikkat ederseniz şirki iptal etme adına şirki çürütme adına tevhidi kalplere tamamen yerleştirme adına tevhidin kalplerde böyle kökleriyle güçlenmesi adına ne yapmakta? Tevhidi anlatırken şirkten sakındırırken farklı usluplar ve farklı metotlar denemekte. Bu böyledir. Yani sizler de davetinizi yaparken insanlara bir şeyler anlatırken tek taraftan değil dini anlatırken, tevhidi anlatırken her yöreyle ne yapmanız gerekiyor? Anlatmanız gerekiyor ki karşıda karşınızda bulunan, şüphe içinde olan, şüphe sahibi kimseyi ne yapabilirsiniz? edebilesiniz. edebilirsiniz. Yani geçen derste salih kimselerden, evliyalardan, peygamberlerden bahsettik ve onların Allah katında ne kadar zelil olduklarını, onların hakkında allah Teala'nın Kur'an-ı Kerimlere ise ve Kerimler emri şey, senin hiçbir şeye, söz konusu, söz etmeye sahip değilsin. Bununla ilgili senin söyleyeceğin bir şey yok gibi hitap etti insanlar, yine melekler de böyleyse artık onların dışında olan yeryüzü yaşamış veya ölmüş yahutta da ne zaman yaşayıp şey, yaşamadığını bilmediğimiz kimselere ne yapamayız? Yönelemeyiz. Ellerimizi açamayız. Onlara Allah'a ne yapamayız? Aracı edemeyiz. Edemeyiz. Zatlarıyla allah Teala'ya edemeyiz. Çünkü Allah-u Teala'nın katında, Allah-u Teala'nın makamında onlar da birer Kul. kuldur. İbahattir. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Zeramun Aleyküm. sahih an Ebu Hureyre'de radıyallahu anhu, Buhari, buradaki sahihten maksat kim? Buhari'de rivayet olunduğuna göre. Ebu Hureyre rivayet ediyor hadisi radıyallahu anhu, Diyor ki radıyallahu anhu, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İzâ qadallâhul emre fissemâ. Allah gökte bir emir buyurduğunda, Allah gökte, semada bir işle ilgili konuşmak istediğinde, bir iş buyurduğunda, bir işle ilgili konuştuğunda, darabetin'l-melâiketü bi-ecmihatihâ kada'anen li Melekler, melekler, kanatlarını ne yapmaya başlarlar? Rablerine olan, bağlılıklarından, teslimiyetlerinden ve onun önündeki zilletlerinden, Boyunlarını bükme adına kanatlarını ne yaparlar? Çırparlar diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şimdi bize melekleri anlatıyor. Yani Allah-u Teala'nın buyruğu, Allah-u Teala'nın vahyi ağırdır. Hatta aleyhissalatü vesselamın soğuk bir günde vahyi indiğinde alnından ne yapıyor? Ter boşanıyor, ter akıyor. Yani vahyi ağır. Devenin üzerinde vahiy geldiği zaman deve çökecek gibi oluyor. Hanımının kucağında vahiy geldiğinde hanım diyor ki benim kemiğim az daha ne yapacak zannettim? Kırılacak, Kırılacak zannettim. Yani vahiy Allah'ın kelamı, Allah'ın emri, buyruğu ağır. İşte melekler de teslimiyetten, korkudan kağıtlarını ne yapmaya başlıyorlar? Çıkmaya başlıyorlar, vurmaya başlıyorlar. Keennehu silsiletun ala soffanin yenfuduhum dhalik yani öyle bir ses duyuyorlar ki onların hissettiği ses öyle bir şeye benziyor ki bu şunun gibidir. Sanki mermer taşı gibi sert parlak bir taşın üzerinde sürtülen, sürüklenen ve çekilen zincirin sesini duyar gibi bir ne yapıyorlar onlar? Ses. ses duyuyorlar. Yani öyle bir ses duyuyorlar. Ve bu ses kişilerine kadar onların işliyor ve korkudan teslimiyetten dolayı kanatlarından patlar onlar çıkmaktadır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hatta ila fuz'an kulubuhum tabi korku dehşet tamamen her yerlerini dönmüş kalplerini korku sarmış bu haldeyken bu halde tabi bir şey anlamıyorlar bu korku katlerinden giderildiğinde diyor aleyhissalatü vesselam, <gülüyor> birbirlerine sorarlar, Rabbimiz ne dedi yani, ne buyurdu. Halun <gülüyor> hak, derler ki, hak olan şeyi buyurdu, doğru olan şeyi ne yaptı, buyurdu. Diyor ki alimler, yani burada iki türlü anlaşılabilir bu. Ya melekler, gerçekten duydular ve duydukları şeyi anlatıyorlar. <gülüyor> Ya da melekler hiçbir şey duymadı. Tamamen kendilerinden geçtiler. Kalplerinden korku giderilince Rablerini sena etme adına onlar, onlar bilmek değildi ki. Rab'bi zaten ancak ne buyurur? Hak, hak buyurur. Onu sena etme adına, övme adına ne yaptılar? Onun kelamını, onun konuşmasını neyle nitelikler Vasfettiler. Hak olmakla vasfettiler. Ne demek hak? Yani o hükümlerde nedir? Hükümde, verdiği hükümlerde adaletlidir. Ve vermiş olduğu bize nakletmiş olduğu haberlerde de sadıklıdır doğrudur. Öte yandan metin kelime Taurat <Gülüyor> bir adla Rabbim'in kelimeleri dost doğru bir şekilde adaletli bir şekilde nedir tamdır. Yani de hak demek Allah adalar hak buyurur demek vermiş olduğu ada hükümler bizlerden istediği hükümler adaletlidir hiçbirinde zulüm yok. Böyle ki insan onu kendisi için bir zor istek olarak hissetsе bile. لَا يُكَنْ دَفُ اللّٰهُ نَفْسًا <gülüyor> إِلَّا Allah-u Teala kulağı, gücü dışında bir şey Yükle emretmez, yüklemez. Yani insanın bilmesi gereken hususudur Allah-u sana neyi emrettiyse, Allah-u Teala senden neyi yapmanı istediyse hele ki peygamberi aracılığıyla, sünneti aracılığıyla bil ki bu senin hakkında adaletli olandır. Sen bunun dışında bir şey arıyorsan, bunun dışında bir şey, bir şey yöneliyorsan bil ki sen adaletli olmayan şey istiyorsun, zulüm olan sana uygun olmayan, müsait olmayan şey yöneliyorsun demektir. Tabi melekler allah Teala'nın bu emrini, bu buyruğunu hak olarak vasfettikten sonra وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَرِيرُ diyor kendisinin devamında ki allah Teala bu hak konuşan, haktan başka konuşmayan sözleri adil olan, hükümleri adil olan verdiği haberleri olan, doğru olan Allah-u Teala nedir? El Ali her şeyin üstündedir ve her şeyden üstündür. Elkebir, her şeyden büyüktür. Diyor ki, bu söz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ait olabilir. Bu söz Ebu Horey'e rivayet eden hadis, rivayet eden sahabeye de ait olabilir. Yahut da hadisin mevcidine geçecek şimdi. Sufyan ibn-i de ait olabilir. Biliyorsunuz Allah Teala üsttedir, yukardadır aynı şekilde her şeyden ne nedir? Üstündür. Yani ehl-i sünnet vel cemaatin inandığı ulum. Budur. Ne demek ulum? Yükseklik. Ehl-i sünnet vel cemaat sahabenin yolunda gidenler allah Teala'nın hem arşın üzerinde olduğunu söylerler, baklokatın üzerinde olduğunu söylerler, hem de sıfatlarıyla üstün olduğunu sıfatlarıyla makam bakımından her şeyden üstün olduğuna ne haberle söylerler. Bu iki manayı kabul eder. İtad ehli sadece bir tanesini kabul eder. O da ne dedilerler ki Allah Teala her şeyden evet. üstündür derler. Allah Teala her şeyden evet. üstündür. Ne demek her şeyden üstündür? Yani her şeyden yücedir. Yani sıfatlar yücedir. Ama her şeyin üstünde midir? <gülüyor> İtad ehlin'e göre Allah her şeyin üstünde değildir. Ama ehli sünnet cemaat Allah Teala'nın ayetlerinde buyurduğu üzere. Ar-Rahmanu alal arşi sevâ. Ar-Rahman arşın üzerine ne yaptı? İstibar Yükseldi, istiva etti. Ayetinde, buyruğunda olduğu gibi. Ve aleyhissalatü bu sözünde olduğu gibi. Ne var? Diyor ki o al O nedir? Ali ne demek Ali Hem üste hem de üstü. Bu şekilde ne yaparız? İnanırız Allah-u yoksa bir daha ehlinin, batıl ehlinin, Eşairanın, eşarilerin, ve diğerlerinin dediği gibi onların iddia ettiği gibi her yerde değildir. Allah Teala kendisinin de haber verdiği gibi Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın da haber verdiği gibi sünnetinde, sahih sünnetinde Allah Teala arşının üstündedir. Fesma'uha mustarifus sem'i Fesma'uha mustarifus sem'i Allah Teala böyle bir buyruk buyurduğunda, konuştuğunda melekler kendi aralarında allah Teala'nın ne emrettiğini, ne konuştuğunu ne buyurduğunu konuşunca, birbirlerine haber verince, orada neler var arkadaşlar? Kulak hırsızları, cinler, şeytanlar var. Hani cin suresinde diyor ya Okunna nekuudu minehâ meka'ide lissem'i. Bizler gökyüzünde ne vardı diyorlar, otururduk dinleyen o, o, koltuğuna oturmuş oradaki oturucular gibi otururduk yani. Normal nasıl oturuluyor Orada bekledik. Sonra ne oldu? Hemen artık ne zaman belli bir şeyden sonra Allah-u Teala, Nebi aleyhisselatü vesselam'ı gönderdikten sonra ne yaptı gökyüzünü? Mahfuz yani korunan bir gökyüzü haline getirdi. Ki alimler diyorlar ki Şeyh Salih Osemin de bunu söylüyor. Vahiy İnmeye başladığı andan itibaren Allah-u Teala gökyüzünü ne yaptı? Daha da korunaklı hale getirdi, daha da korunur hale getirdi. Oradan ne yaptı? Onu dinlemeye çalışan kulak hırsızlarına bir şey almaya çalıştıklarında, bir şey çalmaya çalıştıklarında peşinlerine gönderdi. Delici, ayette de buyurulduğu gibi delici, yırtıcı, ateş topladı. Duyanı ne yapıyor? Yakalıyor. Ki bir alt tabakada olan cine şeytana yetiştirmeden önce o söylediği şeyi yakıyor. Haber vermek istediğini yakalıyor. İşte bu kulak hırsızları Allah'tan duymuyorlar, Allah'a işitmiyorlar. Orada meleklerin kendi aralarında konuşmalarını ne yapıyorlar? Çalıyorlar. Ve mustareku sem'i hakeza. Hadis rivayet eden Süfyan diyor ki Süfyan bin Uyeyne, hadis rivayet eden Süfyan bin Uyeyne diyor ki mustareku sem'i kulak hırsızları orada böyle dinleyen o cinler, o şeytanlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, onlar onlar üst üste diyor yani. Üst üstedir. Her semada onlar birbirlerinin üzerinde. Tabaka tabaka Ve sabahü Sufyan bi keffi. Hadis-i rivayetinden Sufyan ibn-i Uyeyne şimdi anlatıyor onlar gökyüzünde nasıl. Fe hara <gülüyor> fe hara belle de beyne esabi'ihi. Sufyan diyor ki, rahimahullah Sufyan ibn-i Uyeyne. Avucunu ters çeviriyor, yani yana çeviriyor şöyle ve parmaklarının arasını açıyor. Yani o gökyüzünde olan kulak hırsızlarının durumunu anlatmak için onlar böyle diyor. Parmaklar nasıl yana çevirdiğiniz zaman üst üste oluyor. Onlar da böyle üst üste. Birbirini üzerin üzerindeler. Feyes mavru kerimete oradan bir kelimeyi kapar. Ki Allah'a bazı ayetlerinde buyuruyor. Onların kelimeleri nasıl Kaptığını hızlı bir şekilde kapıyor onu. İlla men khatifa al khatfate. Ancak şunlar müstesnadır. bazıları var ki orada ne abi hemen sözü kapat. Yani hızlı hareket ediyorlar. Bekliyorlar, uyanıklar. Ancak Allah ﷻ haldeki feat baahu shihaun Hemen onun peşinden ne olur? Shihaun taqib. Delici bir ateş topu gider. Delici bir ateş topu gider. onunla beraber ne yapar? gider. İlla Allah-u Teala demişti ki وَجَعَلَّ السَّمَاءَ سَقْفَ الْمَحْفُوغَ Diyor ki allah Teala. Bizler gökyüzünü ne yaptık? Mahfuz, korunmuş bir çatı gibi yaptık. Tavan gibi yaptık. Yani orayı ne yaptık? Koruluk. <gülüyor> Tabi aleyhissalatü vesselamın gönder, gönderilmesiyle, peygamberliğinin gönderilmesiyle Cebrail Aleyhisselam, Nebi aleyhissalatü vesselama Vahiy indirmeye başlamasıyla birlikte ne oluyor arkadaşlar? allah Teala bunu daha da semayrâ da güçlendirip bunu imkanı hale getiriyor diyor alimler. Birçok alim. Ama diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam Şeyh Salim de tercihi budur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı vefat ettikten sonra durum diyor, eski haline dönmüş olabilir. Çünkü ne oldu? Kendisi için güçlendirilen ki sebep vardı. Ne o? Vahim Cebrail tarafından indirilen ne yapılmaması Çanılıp duyulup başkalarına kahinlere sihirbazlara evet. aktarılması na engel olunması vardı. Bu vahiy döneminde ne yapıldı? Engellenmiş oldu. Bismillah. Allah azze ve ve sema aduniya bi mesabihi. Allah azze ve sema aduniya bi mesabihi. Dünya semasını, dünya gökünü, dünya engel ol ögörü ne yaptık biz? Süsledik. Neylerle süsledik? Candilerle. Ne yani yıldızlarla süsledik. Ne için? Ve ceallâhâ rucûmen rişşeyâti. Şeytanlara atılan taş olması için, şeytanların peşine düşmesi için o gökyüzüne yaptık? Yıldızları koyduk. Yani onun için hani bazen yıldız kayması olduğunda Nebi Aleyhisselatü Vesselam oturuyor ashabiler. Diyorlar ki işte bir döneminden biliyoruz, duyduk ki ne var? Ee, birisi öldüğü zaman, ya çok önemli birisi doğduğu zaman yıldız kayar. Nebi şey, Aleyhisselatü Vesselam, hayır diyor, o sizin inandığınız gibi değil. yıldız kayması, birisinin ölümü için veya birisinin doğumu için ne yapmaz? Olmaz. Olmaz. Sonra buna benzer bir olay aktarıyor. Yani Allah sana o yıldızları niçin kaydırır, niçin insanların arkasından gönderir? Bir şey çaldılarsa, cinlerin pardon, cinlerin arkasından gönderir. Bir şey çaldılarsa eğer o çalınan şeyini yapmak için yakalayıp onu orada yakmak için. Nebi <gülüyor> şey, Aleyhisselatü Vesselam? Nebi Aleyhisselatü Vesselam? diyor ki o kulak hırsızı o duyduğu kelimeyi alır ve <gülüyor> sufyanın dediği oyenin dediği gibi, bir alttakine hemen şey duyurur hemen atar onu haberi verir sonra yulquya al aha hemen tahtehu sonra diğeri onun altındaki ne var duyurur haber verir hatta yulquya al aha Ta ki bu durum nasıl devam eder? Ta ki dünyadaki, o yeryüzündeki kâhin, kahin, sihirbaz, büyücüye gelenerek. Yani her biri birbirine ne yapar? Bunu böyle ulaştırır, atarlar. فَرُبَّمَا أَذْرَكَهُ شِيهَابُ قَبْلَ en يُلُقِيَهَا Bu ateş, yani bu yıldız, o yeryüzündeki kahine gelmeden önce ne yapabilir? onu yakalayabilir ve onu ne yapar? Yok eder ve rübbama alkaha kabl an yudrikuhu bazen de ne olabilir yıldız ateş topu geçemez geçemez de o sahire kahine bazen bir takım haberler ulaşa bilir yani buna dikkat edin ne var yıldız yetişebilir ateş topu yetişebilir onu yakabilir bazen de yakalamaya yakalayan Allah'ın takdiri mucibince onu yakamaya, yakmaya bilir. Ve kahine o sihirbaza bir şey gelmiştir. Ve o sihirbaz da diyor ki aleyhissalatü vesselam fe sahiru maha mi etükezbe fe yekribu maha mi etü ve mi O en son alan, haberi alan sihirbaz büyücü, muskacı falcı ne yapar? O duyduğu habere 100 tane daha yalan ekler ilave yapar. Ondan sonra insanlara bunu ne yapmaya başlar? Yaymaya başlar. Halbuki bakarsın ki söylediği yüz tane şeyden bir tanesi doğru çıkar. iki yüz taneden bir tanesi doğru çıkar. Ama insanlar gider onun o söylediği bir tane tek doğruya inananlar. Söylemiş olduğu doksan dokuz tane veyahut da daha fazla yanlışı kimse kâle anlasın. Fe ve insanlar der ki bu sıyırmazla alakalı eleyse kâlelelâ yevme kezâ ve kezâ. Yani o sihirbaz o büyücüyü desteklercesine onu tasdiklercesine insanlar ki hani bize falanca gün o şöyle demişti hazırlıyor musun? Hani bize baklayla bakmıştı ya, <gülüyor> hani çay falımıza kahve falımıza bakmıştı ya, hani suya bakmıştı ya gibi. Fe usat dekku bitil kel kelime elletih sumiat minessemâ Ve bu sihirbaz kendisine gökten gelen bu büyücü kendisine gökten gelen ve üzerinde 99 tane, 100 tane kattığı yalan yalan kattığı şey olan söylediğinin 99'u yalan olup biri doğru olan bu sihirbaz o söylediği tek doğrudan dolayı ne yapılır? İnanılır. Kendisine inanılmaya devam edilir. Kendisine kalkılıp gidilir. Kilometrelerce uzakta olsa da uzun yollar, mesafeler yol katılırsa de, paralar, mallar dökülse de önlerine ne yapılır? Gidilir. Birçok bir insan aslında söylediği şeylerden belki doğru bulmamıştır raka'ya, gerçeğe isabet ettirdiğini görmemiştir. Ama belki işte falanca duymuş, bir tane doğrusu çıkmış, işte bizim de ne yapabilir? Elimize ıssız girdi, onu belki bulabilir. Gibi şeylerden dolayı onlara yönelebilir. Diğer bir hadiste, diğer bir hadiste, وَعَنِمْ نَوَّاسِ اِبْنِ سَمْعَانِ رَضِيَ اللّٰهُ قال قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Nevasi ibn-i Sema'an diyor ki, Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam şöyle duydu. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَا اَنْ يُحِيَ بِالْاَمْرِ تَكَلَّمَ <gülüyor> بِالْوَحِي Allah-u Teala bir işle ilgili konuşmak istediği zaman etmek istediği zaman ne yapar? Vahiy konuşur. Vahiyler. eder. اَخَذَتِ minhu مِنْهُ allah Teala'nın bu konuşmasından dolayı vahiy etmesinden dolayı semavat ne haber? Titrer. Semavat gökyüzü, gökler titrer. اَوْقَالَ <gülüyor> رَعَدَتُمْ Yani titreme. Bu Ravi'nin şüphesi. Recepem'e mi dedi diyor peygamber, râedem'e mi dedi. Bu anası aynı. خَوْفَاً azza اللّٰهِ عَزَّوَجَالِ Allah'tan korktuğun için, Allah'tan Allah'a karşı korktuğundan dolayı semavat. Ne yapar? Titrer. اِنَا سَمِعَ ذَٰلِكَ اَهْلُ السَّمَاوَاتِ سُعِقُوا allah Teala'nın bu buyruğunu duyan semavat ehli, melekler yani, ne yaparlar? Su'ku, bayılırlar, kendilerinden geçerler. Ve harru succada, ve secdeye kapanırlar, secdeye atılırlar. Fe'ekunu evvele mel yerfa uraqse hu Cibril, başını diyor, ilk kaldıran kim olur? Debrail olur. Felekelim Allah'ın Allah dilediği kadar istediği kadar namaz Cebrail'le konuşur. Sonra yürür Cebrail meleklere. Sure meleklerin yanından geçer. Kullama Her semadan, her gökten indiğinde, her uğradığında Cebrail'e oranın sakinleri melekleri sorar. Mâ zâ kâle rabbunâ? Rabbiniz <gülüyor> ne dedi? Fe emretti ne buyurdu? Fe yakulu Cibril Cibril de der ki qalil hak hak olanı buyurdu. Doğru olanı buyurdu. Doğru olanı vahiydi. Ve huvel aliyyul kebir O Allah ki alidir. Her şeyin üstündedir ve her şeyden üstündür. El kebir her şeyden büyürdür.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 bu senediyle alimler de olarak zayıf hadistir. Ancak bu hadisin birçok bu manada bunu destekleyen şahitleri, başka rivayetleri vardır. Ki zaten bundan önceki rivayet etmiş olduğumuz müallifin bu burada zikretmiş olduğu hadiste bu ayeti aktarması, ayeti etmesi bakımından sahih hadiste bu harimin hadisidir. Onun için geçen desteklerimizde demiştik ki bazen müallif ve, ve ilim ehli kitaplarında ne yaparlar? konuyla ilgili ayeti zikrederler, konuyla ilgili sayı hızı zikrederler, sonra da konuyla ilgili olduğu için, içinde o ayeti yahut da o hadisi şerh eden lafızlar olduğu için zayıf dahi olsa, ki zayıflı, güçlü bir zayıflık değilse, zayıf dahi olsa ne yapar onu? İstişhak olarak ne yapar? <gülüyor> zikreder. Yani güçlendirme niyetiyle zikreder. Yoksa ona itimat olarak ona dayanmış dayanıp da onda hüküm çıkarma adına yapmaz, o zayıf hadisi zikretmez ki bütün ehl-i bunun e, meşru olduğu konusunda ittifak etmiştir. Bu yani insanın böyle konuyu açıklamak adına, güçlendirme adına, itimat etme adına değil, e, zayıf hadisi bu şekilde, bu manada e, sahih hadisten sonra zikretmesi e, caizdir. Anlaşım üzere arkadaşlar, melekler Allah Teala'nın yaratmış olduğu azim büyük varlıklardan bir varlıktır, mahlukattan bir türdür. Allah Teala bunları kendine yakın olarak yaratmış. Allah Teala'nın emretiklerini yapmaktadırlar. Gece gündüz Allah Teala'ya ne yapmaktadırlar? Tesbih etmekteler, tenzih etmekteler, Subhanallah demekteler. Yani. Bunların sayısını da dediğimiz gibi Allah'tan başkası bilmiyor. <gülüyor> Rabbinin ordularını ondan başka kimse bilmez. Allah Resulü Aleyhisselam İsra gecesi diyor ki bana ne yapıldı? Beytul ma'mur gösterildi. Beytul ma'mur gösterildi. Nedir bu beytul ma'mur? Açıklıyor aleyhissalatü Orası öyle bir yerde ki diyor yetmiş bin tane melek ne var? Oraya girer. Ve kıyamet gününe dek çıktıktan sonra o melekler oradan bir daha onlara sıra gelmez. Çünkü her gün 70 bin meleğin girdiği bir yer ki bazı rivayetlerde Beytul Mamur Kabe'nin üzerinde hizasında yukarıda olduğunu geçiyor saygı rivayet bunlar. Yani oraya 70 bin adet melek giriyor. Yetmiş bin adet melek giriyor. Ve bu 70 bin adet melek oraya girip çıktıktan sonra kıyamet gününe de kopana de onlara bir daha sıra geldi Gel. Gel. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cehennem Kıyamet gününe ne yapılır getirilir sürüklenerek getirilir. Kaç tane Cehennem şeyi vardır? Kulpu vardır çekildiği böyle halatlar vardır. 70 bin, şey bin, bin tane. Ve her halatı 70 bin menek ne alır? Çeker. çeker. Her halat 70 bin menek çeker. Yani 70 bin 70 binle çarpın kaç çıkıyor? Zimga, 40, 40, 40. Neyse yani. Önemli olan arkadaşlar Allah Teala'nın da buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de "Koma ya'lemu junudı illa hu" Rabbinin ordularını ondan başkası neamaz bilemez. Yani bu kadar sayısını bilmediğimiz, hakikatini, keyfiyetini bilmediğimiz ancak haklarında Allah Teala'ya itaat ettiklerini, gece gündüz onlara tespih, ona tespih ettiğini ona isyan etmediklerini, isyan etmediklerini bildiğiniz böyle bir varlık, böyle bir makriyukat, Allah'tan o denli, o derece ne yapmakta? Korkmak. Korkmakta. Nasıl olur da, nasıl olur da, insanlardan bazıları, bazıları kalkıp, ne yapabilirler? Meleklere, yahut meleklerden daha aşağı tevede olan, normal vatandaş, adi olan insanlara ne yapabilir? Yönelip, tevessül edip, onlara yalvarıp yakarabilirler. Yani şirk ehli, Şirk ehli, şirk sahibi, şirket düşen insanların tutanakları, dayanakları nedir arkadaşlar? Çürüktür, batıldır. Onların tutanakları örümdeğin ağırından, örümdeğin elinden nedir daha? Güçsüzdür, çürüktür. Evet, evet okuyalım. Dikkat çekilen konular... Söz konusu ayet ve iki hadis Allah ile birlikte ortak olabilecek hiçbir kimse bulunmadığına dair açık delillerdendir. Çünkü kendilerinden söz edilen melekler yaratılmışlar içinde Allah Azze ve Celle'ye yakınlıkları en fazla olan kullardır. Ve böyle olmalarına rağmen Allahü Teala'nın konuşması karşısında olanları yürüyen tek şey korku ve baygınlık halidir. Evet. 2- Söz edilen ayette şirkin batıl ve geçersiz oluşuna dair hüccetlerden bazısının bulunuşu. Bunların özellikle de salihlere tutunan kimselere dair oluşu. Bu ayeti kerimeye kalpten şirk ağacının köklerini koparan ayette denilmiştir. 3- evet. Derler ki hakkı buyurdu, o çok uludur, büyüktür. Sebe 34-23 ayetinin tefsiri. 4. Rabbimiz ne buyurdu diye sormalarının sebebi Allah'tan korkularının şiddetidir. Evet. Korkuyorlar. Korkudan dolayı katmenin korku duruyor, duruyor. Ve soruyorlar Rabbimiz ne buyurdu? Evet. 5. Bu soruya karşı Cebrail onlara şunu buyurdu, şunu şunu buyurdu diye cevap verir. Evet. 6. Korkudan bayılıp sonra secdeye kapanan semavat sakinlerinden ilk olarak Cebrail'in başını kaldırdığının bildirilmesi. 7. Cebrail bütün semavat ehli kendisine emri sorulduk, sorduklarında onlara cevap veren büyük bir melektir. Evet, Cebrail dediğimiz gibi makam olarak allah Teala en Teala'nın en önemli görevlerden bir tanesi olan ve en şereflisi olan ve görevlerin en önemlisi olan vahyi yapması, peygamberleri taşıması görevini ona vermiş. Ee, onun için ve aleyhissalatü vesselamın da vasfetti bize 600 tane kanadının olduğu, o her kanadından diyor ki aleyhissalatü hadiste inciler veya kutlar dökülür diyor. İnciler veya kutlar saçılır bu halin Yani böyle bir e, şanlı, şerefli bir melek. Ama Rabbi katında, Rabbinin yanında korkan, kalbini kalbine korkunun bürüdüğü bir yaratık, mahluk evet 8. Baygınlık hali semavat sakinlerinin hepsinin başına gelecek şekilde tümüne birden gelir. Hepsini kaplar 9. Semavatın Allah'ın konuşması karşısında sarsılması 10. Evet. Vahyi ve emri Allah'ın emrettiği yere ulaştıran melek bizzat Cebrail'in kendisidir 11. Şeytanların kulak hırsızlığı yapmaları. Evet. Şeytanlar kulak hırsızlığı yaparlar. allah Teala onların peşinden ne yapar? Ateş, Ateş toplarını Ateş gönderir. Evet. 12. Onların birbirlerinin üstüne binmiş haldeki duruş şekilleri. Onlar Suf Sufyan İbni Uyeyn'in yani açıkladığı gibi parmağını ters çevirip avucunu ters çevirip öyle bu bir parmaklarımız birbirinin üzerinde. Onlar da ne yapmışlar? Birbirlerinin üzerindeler oturmuşlar. orada ne yapıyorlar? Okunlana, kudümün hamaka eder istemeyip oturup diyorlar. Kulak nabardık, misafir olduk, dinlerdik, çalardık. Evet. Hemen istemeyel, ana ne diyor cinler? Ama şimdi diyor. Peygamber'e gelip anlatıyorlar. Bir topluluk Peygamber Aleyhisselatüsselam'a evet. geliyor. Hemen istemeyel, ana. Ama şimdi kim diyor işitirse kim böyle kulak verirse? yecitlevu Allah ben ı Kendisi ardından gönderilmiş ateş topları bulur. Ateş topları bulur. Evet. 13. Parlak alev toplarının gönderilmesi. Hı hı. 14. Parlak alev topunun kulak hırsızı o şeytana daha dostuna haberi ulaştıramadan çarpması. Bazen de çarpmadan önce o haberi ulaştırması. Evet. 15. Bazı zamanlarda kahinin söylediklerinin doğru çıkması. Yani yüzde bir Kahin sihirbaz, büyücü. Konuştukça konuşur. Bunun üzerinden para kazanır. Rızk elde eder. Halbuki söyledikleri şeylerin bazıları doğrudur. Ama buna rağmen insanlar nehyol olmuştur. Kim bir kahine gidip bir şey sorar ve onu tasdik ederse ne yapmıştır? O küfür etmiştir, kafir olmuştur. Muhammed'in indirileni reddetmiştir, reddetmiştir. Bu kadar tehlikeli bir durum. Evet. 16. Kahinin söylediklerine Beraberinde almış olduğu yüzde yalanın katılmış oluşu. 17. Evet. Kahinin söylediği yalanlar ancak göklerden işitilen o kelimeler dolayısıyla tasdik edilmektedir. 18. Evet. Nefislerin batıla meyli ve onu kabulü şöyle ki nasıl da doğru çıkan tek bir habere tutunuyorlar da yüz tane yalanı görüp ibret almıyorlar. Evet. 19. Şeytanların elde ettikleri kelimeleri birbirleriyle karşılaşıp ileterek muhafaza etmeleri ve sonra bunlara bakarak sonuç çıkarmaları. Evet. 20. Sıfatları iptal eden eşarilere muhalif tarzda Allah'ın sıfatlarının harfle ve sesle konuşmasının ispat edilmesi. Evet yani eşariler arkadaşlar burada muhalif rahimahullah onları tansi etmiş, zikretmiş yani. Halbuki sıfatları tümüyle mutlak olarak inkar eden kimlerdir? Mutezil. Mutezilelerdir. Yani allah Teala'nın sıfatlarını ne yaparlar? İnkar ederler tümüyle. Eşariler ise derler ki allah Teala'nın kaç tane vardır? <gülüyor> yedi, yedi, yedi. yedi tane allah Teala'ya ne yaparızlar? Sıfat ispat ederiz. Bunları neye binaen ispat edersiniz, ediyorsunuz diye sorduğumuzda onlar ne derler? Akıl, derler ki, akıl bunu gerektiriyor. Yani allah Teala. Teala'ya İrade sıfatını ispat ederler mesela. allah Teala'nın irade sıfatı vardır derler. Çünkü derler ki allah Teala ne yapmış? Güneşi yaratmış. Ay ayrı bir şey. Dünya ayrı bir şey. Ağaç, ot, işte portakal, mandalina, Bunların hepsi ayrı ayrı şeyler. Bu neyi gösterir? allah Teala'nın derler iradesini gösterir. Yani bu tarzda şeylerle akıl gereği Cenab-ı sıfatları ispat ederler. Ama bir rahmet sıfatını Allah için ne yapmazlar? İspat etmezler. Yani onlara sorduğun zaman Allah'ın rahmet sıfatı var mı? derler ki hayır Allah rahmet sifat Allah rahmet sifatına alamayız ispat edemeyiz çünkü derler rahmet kalbin Yumuşaması. yumuşamasını belletmesi sevgi beslemesidir derler ondan dolayı Allah Teala'ya rahmet ne İspat ispat edemeyizlerdir ki bununla ilgili biz gerekli olan bütün tafsirli ayrıntılı cevabı Akidetul vasitiye şerf Akidetul tul adlı şerhimizde derslerimizden yaptık verdik, istedik. Onları tekrardan ne yapabilirsiniz? Dinleyebilirsiniz. Onlar inkar ettikleri sıfatları hep iradeye döndürürler. Peki derseniz o zaman rahmeti nasıl anlayacağız? Yani allah Teala rahmetle ilgili Kur'an'a geldi. çok olan zikretmiş. Rahim olduğunu söylemiş. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Bu isim bu sıfır içermez mi? Ona ne diyor? Yani rahmet demek diyor irâdetul haybi. Yani kulu hakkında Allah'ın ne? irade etmesi. Hayır irade etmesi. Yani çoğu sıfat inkar ettikleri sıfatları nereye döndürüyorlar yani, Irani'ye döndürüyorlar <gülüyor> aynı şekilde muatturiiler de böyledir bu elçif burada onları ne yapmış sıfatların sadece yedi tanesini ispat edip geriye kalan yüzlercesini inkar ettikleri için onları iptal edici muattile olarak zikretmiştir. evet ama muattile olarak mutlak muattile kimdir Muhtesim Muhtesim evet 21 göklerde vuku bulan ve her yeri kaplayan o sarsıntının Allah Azze ve Celle'den korkudan ileri gelmesi. 22. Evet. O meleklerin de bunun üzerine hepsinin birden korkuyla Allah için secdeye kapanmaları. Evet. <gülüyor> <gülüyor>